Hayra götüren, iyiliğe götüren yolların çok çeşitli olması, bol olmasının, bol olmasıyla ilgili bak. Yani biliyorsunuz, geçen hafta da söylemiştik. Geçen hafta da söylemiştik. Allah-u Teala kendisine bizi ona yaklaştıracak, bizi cennetine ulaştıracak. Ve bizleri onunla kendisiyle mükellef kıldığı tek bir amel kılmamış. Hayr'ın yolları o kadar çok geniş, o kadar fazla ki, insanoğlu şöyle bir baktığı zaman, şöyle bir teemmül edip düşündüğü zaman, Rabbine hamd etmekten başka söyleyecek bir şey bulamıyor. Yani az sonra hadislerde gelecek bir mümin kimsenin yüzüne gülümsemesi, kardeşinin yüzüne gülümsemesi, yoldaki taşı kaldırması, namaz abdesti alması, namaz için abdest alması, camiye gidişi, camiden dönüşü, hatta yolda kalmış birisine bineğine binmesi için, aracına binmesi için yardım etmesi yahut yükünü alıp kaldırıp aracına onunla birlikte yardım ederek aracına koyması. Bunların hepsi allah Teala'nın bizlere bahşetmiş olduğu hayır yolları. Bir tane değil, tek bir şeyle sınırlı kalmamış. Yani insan cennetteki makamını yükseltmek istiyorsa, Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu kazanmak istiyorsa ne yapmalı? Bu yollardan her birine baş koymalı. Bu babla ilgili olarak ilk hadis, ki İmam Nevi Rahimahullah diyor ki, amel ahadi sufeketiratun cidden. Yani bu konuyla ilgili, hayır yollarının genişliği bolluğu ile ilgili hadisler pek çoktur. Ve hayrımın hasira, yani o kadar çok ki sayılmayacak kadar çok. Bir yerde bir başlığı altında toplanması mümkün olmayacak kadar çok. Fenet kuru tarafen minha. Bizler de diyor İmam Nevi Rahimahullah. Ne yapacağız? Bu hadislerden bir kısmını burada nakle edeceğiz, burada sizlere aktaracağız. İlk hadisimiz bu babın ilk hadisi. <gülüyor> an Ebi Zer Cund ibn Junade radıyallahu an. Kal قلت يا رسول الله. Cund ibn radıyallahu an diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a "Ya Rasulallah, eyul a'mali afdal?" Amellerin yani benim Allah Teala'ya sunacağım, Allah Teala'nın benden yapmamı istediği amellerin hangisi daha efdaldir? Deminden söyledik. Bir sürü yapma, yap, yapacağımız bize yapmamız meşru kılınmış Ameller var. Ama zeki olan, hırslı olan... Aleyküm selam. Ahiretini arzulayan kimse ne yapar? Kendisini kısa yoldan oraya ulaştıracak. Makamını, mertebesini, derecesini yükseltecek amellerin peşine düşer. Hangisi? Daha eftal demek bu. Onun için sahabelerden bakıyorsunuz. Kimisi demiş ki ben Davut orucu tutacağım. Ne demek Davut Orucu? Bir gün oruç tutacağım, bir gün tutmayacağım. Hep yarışmışlar. Bugün de öyle. Hayra meraklı olan, ahirette makamını, mertebesini yükseltmek isteyen insanları gördüğünüz zaman onların ibadetlerle olan ilişkisinden bunu fark edebiliyorsunuz. Namazdan önce camiye gidişlerinden, ellerinde Kur'an alıp, kendilerinin özel bir virdi olup, her gün Kur'an okuyuşlarından, ilmi olan meraklarından, oruca olan hırslarından onu anlayabiliyorsunuz. İşte bu sahabe Aleyhisselatü Vesselam vesselam'a soruyor. Amelin en aftali, en güzeli hangisidir ey Allah'a sorup bana bildir. Ki bunu öğrenip bilgisiyle sınırlı kalmak yetinmek için değil. Öğrenip tatbika dökmek, amele dökmek, dökmek için. Aleyhisselatü vesselam da diyor ki el iman billah ve'l cihadu fi sebebihi. Allah'a iman etmekten daha efdal bir amel yok. Önce kul ne yapacak? Bunu gerçekleştirecek. Yani burada bir incelik, bir latife de var. Bu hadiste ve bu hadislerden sonra gelecek olan hayır işlerinde insandan ilk istenilen, ilk talep olunan şey ne? İman, i̇man. i̇man. Rabbine iman edecek. Kendisini yaratan olduğuna ve bu yaratıcının bütün ibadetlerin türüne tek layık hak ilah olduğuna iman edecek. Ondan sonra bu hayırları kul bunun üzerine bina ederek işleyecek. Yoksa kişi istediği kadar kendince hayır işlediğini zannetsin, imanında problem varsa, şirk varsa, Allah'la kendi arasına başka aracılar, kabirler, türbeler, şeyh efendiler sokuyorsa, istediği kadar hayır işlediğini zannetsin, istediği kadar hayır yolunda yürüdüğünü zannetsin, bir şeyin temeli bozuksa, onun üzerine bina edilen, onun üzerine kurulan o şeyde ne olur? Bozuk, olur? Bozuk olur, çürük olur. Yani iman çürük olunca, iman yanlış olunca, onun üzerine katmaya çalıştığı, eklemeye çalıştığı ameller, ne yapmayacak ona? Fayda vermeyecek. Çünkü onların hepsi Allah'ın da Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi, ne olacak? Yani, Boşa çıkacak. <gülüyor> Heba en men'sura ve kadimna ila, ila ma amilu min amel, ve kadimna ila ma amilu min amel, onların yapmış oldukları her şeyi ne yaptık? baktık. Onların amellerini aldık. Feceallahu ben mansura. Onları bu amellerini boşa çıkardık. Ameller boşa çıktı. Neden boşa çıktı? Onlar çünkü tam anlamıyla iman etmemişlerdi. Allah onlardan istemiş olduğu ihlası, ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerekliliğini yerine getirmedikleri için yaptıkları bir amel var. Ortaya koydukları bir alıntıları var. O gün bazı yüzler var ki yüzle, onların yüzlerinde ne belirleyecek? Bir yorgunluk belirleyecek. Bir yorgunluk var. Ama karşılığı yok. Sebebi ne? Sebebi Allah'a ortak koşulması. de söylemiş olduğumuz türlerde allah Teala işrak koşulması ve bunun sonucu olarak da amellerin boşa çıkması. قُلْتُ اَيُّ الرِّقَابِ اَفْضَالٍ Sahabe soruyor, peki Azat edecek ol, olsam, köle azat edecek olsam, onun hangisi daha efdal, hangisi daha sevap? Eskiden İslam'ın geldiği dönemlerde de bu vardı. Köle sistemi vardı. Bakın İslam neyi tavsiye ediyor insanlara? Bunların azat edilmesini, bunların hürriyetlerine kavuşturulmasını. قَالَ اَنْفَسُهَا اِنْدَ اَهْلِهَا اَكْتَرُهَا <gülüyor> تَمَنًا Aleyhisselatü Vesselam'da diyor ki, en hayırlı azat edilecek köle hangisi? Öyle işe yaramayan, kendisine görev verildiği zaman onu yerine getiremeyen, elinden bir iş gelmeyen değil. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Enfesuha inda ehliha. Sahibi katında enfes olan. Ne diyoruz biz? Türkçede de enfes diyoruz değil mi? Yani en mükemmel. Sahibi katında değerli olan. Ekferuha temenen. En çok para yapan, değer taşıyan. Köleyi azat etmek. Allah katında da efver. قُلْتُ فَاِلَّمْ اَفْعَلْ Sahabe diyor ki, peki bunu yapamazsam eğer, bakın, yani hayır yolları tek bir tane değil. Bunu yapamayabilirsin, nefsine ağır gelebilir. Peki bunu yapamazsam diyor, aleyhissalatü vesselam diyor, تُعِينُ سَانِعًا Ne yaparsın? Elinden iş gelen bir kimseye yardımcı yardım olursun. Yani elinden iş gelen, kendi eliyle işini görebilen, ancak senin o anda o sırada yardımına ihtiyacı olan Kimseye yardım etmen Allah katında nedir? Bir salih ameldir ve hayırdır. Yani az önce sayılanları yapamıyorsan bunu yap. Av tasna li'ahrak. Yahut adamın elinden bir iş gelmiyor. Kendi eliyle işini göremiyor. Sen ne yapıyorsun? Onun yerine onun işini gideriyorsun. Hiçbir menfaat, hiçbir meta karşılığı olmadan sırf Allah için. Yani eski çağda da bu mümkündü, şimdi de bulmuş. Bazen görüyorsun adam devlet dairesinde bir dilekçe yazacak. Dilekçe yazması isteniyor. Ama yani adam ne okuma ne yazma biliyor, ne dilekçeyi biliyor, ne kalem tutmayı biliyor, ne kağıt biliyor. Adama diyorlar A4 kağıdına yaz getir. Adam diyor A4 ne? Dilekçe ne? Ne yazacağım? İşte Aleyhisselatü Vesselam diyor ki örnek olarak veriyorum. Gidip bu adama hiçbir meta karşılığı olmadan yardım etmen, onun işini görmen nedir? Yani az önce sayılanları yapamıyorsan bile bunu yap. Yani bu hayrı yap. Tabii imandan sonra. Kul tu ya in dha'uftu an ba'd amel Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü, şayet bunların hiçbirini yapamıyorsam. Yani bunları yapacak gücüm, taakatim yok. Ne yapmalıyım? Diyor ki Aleyhissalatu vesselam cevap olarak tekuffu şerrike anin nas. Çok önemli bir söz. Tekuffu şerrike anin nas. İnsanlara dokunacak olan zararını İnsanlara da ne yapman? Alı koyman. Yani insanlara zararını dokundurtulmaman, yani insanlara zarar vermemen bir sadakadır, bir hayırdır. Yani bu da bakın Allah Teala'nın bir lütfu. Fe inna sadakatan minke ala nefsike. Yani şayet insanlara zararın dokunmuyorsa, evimde diyorsan ki yani evimde oturayım da çıkmayayım. Çıkarsam şimdi onunla kavga edeceğim, bununla dalaşacağım, bunun asabını bulacağım. Yani evimde kalayım, oturayım. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu senin kendi nefsine, kendi adına vermiş olduğun bir nedir? Sadakadır. Bakın Allah'ın lütfuna kadar geniş. Yani oradan yakalayamazsan bir taraftan ne yapıyorsun? Hayrı yakalıyorsun. Ama önemli olan esas nedir arkadaşlar? İman esası üzerine bu amelleri yapmak. Şimdi hadiste yine Ebu Der Radiyallahu Anh Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediğini bize naklediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka. Sizlerden diyor, her birinizin her eklemi için, her eklem için sabahleyin sadaka vermeniz gerekir. Her ekleminize, her mafsalınıza bir sadaka düşer. Allah-u Teala'nın size vermiş olduğu bu nimete mukabil, karşılık, sağlık, sıhhat. Bunların hepsi çalışıyor. Bu mafsallar size verilmiş. Bunlar için diyor, her gün bir sadaka vermeniz gerekiyor. Az sonra başka hadisler de gelecek. 360 tane olduğu söyleniyor bu kemikler, bu eklemleri. Yani 360 tane sadaka. Herkes bunu güç yetiremez. İşte Allah-u Teala'nın bir lütfu Aleyhisselatü Vesselam bizlere bunu haber ki, fekullu tesbihatin sadaka. Yani, Subhanallah demeniz bir sadakadır. Buradan şunu öğreniyoruz, sadaka sadece parayla, mal ile, mülk ile yapılacak bir şey değil. değil. Yani otururken Sübhanallah diyorsun. Yani kalbinin yeşerdiğini hissediyorsun. Bunu deneyin arkadaşlar. Allah'ı zikretmek. Yani kalbin pompası bu. Serumu bu. Seni salih amellere götürecek şey Allah'ı zikretmekten geçiyor. Kullu fe kullu tesbihatin sadaka. Her Sübhanallah demen bir sadakadır. Ve kullu tahmidetin sadaka. Her elhamdülillah demen sadakadır. Az sonra gelecek Aleyhisselatü Vesselam bizlere neyi emrediyor? Her yemek yediğimizde ve her su içişimizde yahut sıvı bir şey içişimizde Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu bir nimeti içtiğimizde içerken Bismillah deyip içtikten sonra ya da yedikten sonra Elhamdülillah dememiz bize öğretiliyor. Bunların hepsi biraz sadaka. Ahirette bizim lehimize, hastanatımızın yazılmış olduğu terazide olacak olan hayırlar bunlar. وَكُلُّ tehlil'e sadaka Her tehlil, yani la ilahe illallah demek sadakadır. وَكُلُّ تَكْب۪يرَةٍ sadaka Her Allahu Ekber demek bir sadaka. Bakın, aleyhissalatü vesselamın dilinden çıkıyor bu sözler. Bizlere bunu gösteriyor, bu, bunu irşad ediyor. Nasıl düşünün, sizin bir ustanız var, babanız var, arkadaşınız var, hocanız var, size bir şey söylüyor. Bak diyor, evladım şunu şöyle yap. Onu nasıl telakki edersiniz, nasıl algılarsınız? Ha, demek ki burada bir hayır var. Burada bir benim dünyevi bir çıkarım için faydam için bir menfaatim var. Şimdi bakın, Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan sözler bunlar. Ahiret saadeti için, ahiret mutluluğu için. Diyor ki, bunların her biri sadakadır, ey Ekrem. Ey Serhat, bunların her biri sadakadır, bunları yap. Aynı bunu böyle telakki edin, böyle kabul edin. Ve emrun bil ma'rufi sadaka, ve nehyun anil munkeri sadaka. Emri bil ma'ruf yapmak da sadakadır, ve nehyu anil munkeri yapmak da sadakadır. İnsanlara iyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten onları alıkoyman da sadakalar. Tabi bunun emri bir marufun ve nehi anil minkerin iyiliği emredip kötülükten insanları alıkoymanın, sakındırmanın neyi var? Şartları var. İlim ehli bunu zikretmiş. Yani öncelikle ne yapacaksın? İlim sahibi olacaksın o emrettiğin konuda. veya da yasakladığın konuda. Allah'ın adına ne yapmayacaksın? İleri geri konuşmayacaksın. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sizlere buyururken Allah Teala'nın haram kıldığı şeyler var. Kul innema harrama Rabbi'l fawahisha ma zahara minha ve "Rabbim açık ve gizli olan bütün fuhşiyatı ne yaptı? Haram kıldı. Ve isme ve baghye bighayri'l hak. Günahı ve haksız yere zulmü de ne yaptı? Yasakladı. Bunları haram kıldı. Yani bunlar da haram cinsinden ve enteşriku billahi ma lam yenzil bihi sultana Hiçbir hakkında delil olmayan şirki Allah'a isnat etmenizi, Allah'a ortak koşmanızı haram kıldı. Bunların hepsi bakın Allah'ın haram kıldığı büyük günahlardan. Ayetin peşinde devamında da diyor ki ve en ala allahi ma la ta'lemun. Bilmediğiniz şeyleri Allah adına söyle, Allah adına söylemenizi de haram kıldı. Yani bakın aynı ayette Allah adına konuşmakla sayılan günahlara bakın. Allah'a şirk koşmak. Şimdi biliyor musunuz? Allah'a şirk koşmakla birlikte sayılıyor. Allah'ın adına ilimsiz diye konuşmak. Bu çok önemli bir husus. Buna dikkat etmek gerekiyor. Emri bil Maruf yapacaksan o konuyla ilgili nasihatta bulunacaksan kardeşine yahut herhangi birisine o konuyu bileceksin. Ha yani bence bu böyle, böyle olmalı diyerek ne yapmayacaksın? Emri bil Maruf yapmaya kalkmayacaksın. Sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ve yüciziu min zâlike rak'a'tan Şimdi 360 küsur dedik. Ne var? 360 tane eklem var. Bunların her biri adına sadaka lazım. Ama bunların yerine sadaka vermeden de kurtaracağın bunların hepsinin yerine geçecek bir amel var. Aleyhisselatü Vesselam bize bunu da öğretiyor. Deminden dedim ya hani hayrı isteyen, hayrın peşinde koşan adamın amellerle olan Muamelesi ilişkisinden bellidir o adamın hayrı istediği. Bakarsın ben öyle etrafımda tanıdığım insanlar da var. Bakıyorum adam inşaat mühendisi. Meşgul. Ee, bakıyorum insanlarla konuşurken bir şey yaparken pat odasına kaçıyor. Orada hemen aleyhissalatü vesselamın şu anda haber vereceğimiz sünnetini ihya ediyor. Ne o? Diyor ki aleyhissalatü vesselam ve yücizi o min zâlike rak'atân yerk'ûh mâ duha. Duha vakti. Sabah namazının çıkmasından sonra güneşin doğmasından sonra güneşin yerden bir mızrak boyu yükselmesi diyor ilim ehli buna. Kimi zaman bu 15 dakika oluyor, kimi zaman yarım saat oluyor. Ülkeden ülkeye değişiyor. İşrak vakti deniyor buna. O vakitte bu yani o vakit ile bu namazın vakti girer. Ne zamana kadar? Zeval'den önce. Yaklaşık 15 dakika, 20 dakikaya kadar sürer. Yani yaklaşık 4-5 saatlik böyle yazılan kışa göre değişir. Böyle bir vakitte kılınan 2 rekat namaz. Senin o gün vermen gereken sadakaların yerine geçen bir amel. İşte hayır isteyen adamı görürsünüz. Sürekli saatini kontrol eder. Öğlen namazında az kaldı. Şu namazı kaçırmayayım. Hemen şunu kılayım da üzerimdekini yapayım? Bu vazifeyi, görevi yerine getireyim. Çünkü öbür tarafta ne var? 360 tane sadaka var. Burada iki rekat namazı kılıyorsun ve onun yerine geçmiş oluyor bu namaz. Bu duha namazı arkadaşlar en faziletli vakti, duha namazının en faziletli vakti, öğlen namazına en yakın olan vakit. Aleyhisselatü vesselamın da dediği gibi salatul evvabin. Aleyhisselatü vesselam bu namaza salatul evvabin diyor. Bazı fıkıh kitaplarında ve halk dilinde e, akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınan 6 rekatlık namaz olarak bilinir. <gülüyor> Sahi olan rivayet Müslim'de aleyhissalatü vesselamın duha namazını evvabin olarak isimlendirmesi. Nedir evvabin? Hatta öyle duyasınız evvabil namazı diyor böyle vatandaşlar, cami, cemaatini duyarsınız. Evvabil. Halbuki namazın adı nedir? Evvabin. Nedir evvab? Evvab nedir? Allah'a tövbe eden, Allah'a yönelen namazı. Allah'a tövbe eden, yönelenlerin bir belirtisi de budur. Diyor ki aleyhissalatü vesselam salatul evvabin Tövbe edenlerin Allah'a dönenlerin namazı Hine termudul fisal Deve yavrularının Sıcaktan yerinden kıpırdayıp Kalktığı vakittedir. Şimdi deve yavrularının Delileri henüz ne yapmamış kalınlaşmamıştır. Çöl sıcağında Çöl ne zaman çok ısınır Kum ne zaman Sıcaklığında zirveye ulaşır Öğleye yakın olan dönemde artık böyle yani dayanılmaz hale gelir. Hatta deve yavruları ne yapmaya başlar? Yerinden oynayıp kendisine gölge bir alan arar. İşte Aleyhisselatü Vesselam bu namazın yani evvabin namazının, duha namazının en faziletli vaktinin ne olduğunu söylüyor? Güneş. Güneşin sıcağının yeryüzünde etkisinin en çok olduğu vakit. O da diyor ki ilmehli zevalden önce, öğlen namazı ezanından önce yaklaşık olarak 20 dakika, 15 dakika, yarım saat önce olur. Bunu da öğrenmiş olduk. Bu çok büyük bir hazine, çok büyük bir Kenz, ganimet. Bunu duyduktan, bunu öğrendikten sonra kişinin ne yapmaması lazım? Bunu geçirmemesi lazım. Kendini alıştırması lazım. İnsan kendini neye alıştırırsa öyle gider. Üçüncü hadis yine Ebu Zer radıyallahu anh'dan. Bakın yani Allah-u Teala bu sahabeler hakkında öyle bir hayır yazmış ki vefat etmişler. Bundan 1400 küsür sene önce yani Söylüyoruz bazen. 60 sene önce, 70 sene önce vefat etmiş dedemizin adını bilmiyoruz. Bırakın onu anmayı. desek ki babanın, dedesinin babasını biliyor musun? Değil mi? 100 sene önce, 150 sene önce yaşamış adamı. Buradan çoğu kimse bilmez. 1400 sene önce ölmüş, vefat etmiş sahabeleri bugün burada anıyoruz. Bu saatte, başka yerlerde bu sahabeler anılıyorlar. Ve Allahu anhum deniyor onların hakkında. Allah onlardan razı olsun. Dua ediliyor onlara. Neden? Çünkü onlar Allah için hayrı diledikleri, hayır yolunda gittikleri için Allah da onları bakın bu hayra muvaffak kılmış. Vefat ettikten sonra öldükten sonra bile onlar hayırlara devam ediyor onlara. Siz de böyle bir insan olmak istiyorsanız şanınızın, şerefinizin Allah katında yükselmesini istiyorsanız dünyada neyle uğraşmanız lazım? Size kabire kadar arkadaşlık edecek, kabirde sizi yalnız bırakacak olan dünya malı meta ile mi vaktinizi doldurmanız daha mantıklı ve akıllı olur? Yoksa kabirden sonra sizinle tek olarak kalacak olan salih amellerle mi vaktinizi doldurmanız daha mantıklı ve akıllıdır? Değil mi? Şimdi araba al, ev al, bankada hesabın olsun, trilyonların olsun. Bunların hepsi seninle beraber ne zamana kadar kalacak. Seni insanlar omuzlarında taşıyıp, kabre koyana dek. Kabre koyduktan sonra geri dönüldüğünde geride bıraktığın evin, arabaların, paran, pulun hepsi yağmalanacak tabiri caizse. Eşin, dostun, akraban, çoluk, çocuğun tarafından. Sen sağına bakacaksın, soluna bakacaksın. Yanında ne dünyada sana değer verdiğini zannettiğin arabanı, jipini, makamını, zenginliğini bulacaksın. Ne de başka şöhretini bulacaksın. Yanında tek bulacağın şeyler salih amellerin olacak. O halde akıllı insan neyle uğraşır? Mantıklı insan, mantığını kullanan insan neyle vaktini iştigal eder? Bak aleyhissalatü vesselam dünyanın en zeki insanıydı. Ashabı onların en zeki insanıydı, insanlarıydı. Neyle uğraşıyorlardı bakın. Neyle meşgul oluyorlardı. Çok önemli bir şey. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Uridat aleyye a'malu ummeti hasenuha ve seyyiuha. para diyor ümmetimin amelleri gösterildi. Allah Teala bir mucize olarak peygamberine bunu bahşetmiş, vermiş. Yani ümmetin yapabileceği ameller Allah'a yakınlaştıracak salih ameller peygambere gösterilmiş. Nedir bunlar? Diyor ki Aleyhissalatu vesselam fevecettu fi mahasi'i a'malha el eda yumat an'it tarik ve ceuttu fi masavi'i a'malha en naha'atu takunu fi el mescid la Diyor ki Aleyhissalatu vesselam onların salih amel olarak salih amel olarak, yaptıkları ameller arasında bana yoldan kaldırdıkları taş bile gösterildi. Yani yoldan kaldırılan taş bile kişi bunu niyetiyle de yapıyorsa, salih olarak, amel olarak görüp yapıyorsa, bu onun Allah katında yapmış olduğu bir hayır olarak kendisine yazıldığı bir ameldir. <gülüyor> yani yolda gidiyorsun, geçen derslerde örneğini vermiştik. Yani birisi sinir sinirlenip öfkelendiğinden dolayı şöyle ki Taşa tekme vuruyor, kenara atıyor. Bir tanesi de diyor ki ya bu arabanın tekerleğine gelir, insanların bileği burkulur, hayvanın bileğini kırar. Şunu kenara alayım diyor. İkisi de görünür de tekme vurdu taşa, tenekeye, kutu kolaya. Ama birisi ecir aldı, sebep aldı. Birisi ise niyet etmedi. Böyle bir şey gitmedi bile. Birisi <gülüyor> sadece ne yapmış oldu? Ayakkabısının önünü parçalamaktan başka bir şey elde etmemiş oldu. İşte Aleyhisselatü Vesselam'a gösterilen Ümmetinin yaptığı amellerden bir tanesi de yoldaki taşına yapmak, kaldırmak. Yani siz buna birçok şeyi kıyas edebilirsiniz. İlim ehli bu şekilde söylüyor. Yani yoldaki eza'yı kaldırmak hayırlı bir amelse senin hayli hayli yol ortasında arabanı bırakmaman, insanların yolu üzerinde onları engel olacak şeyleri koymaman nedir? Daha istenen şeydir, hayırdır yani. Senin yapabileceğin hayır hayırlardandır. وَوَجَدْتُ ف۪ي مَسَابِ اَعْمَالِهَا اَنْ نُخَاءَ تُتَقُونُ fil الْمَسْجِدِ la تُتْفَانِ Onların kötü ameller olarak hesaplarına, aleyhlerine kaydolunan amellerden bir tanesinin de ne gördüm diyor aleyhissalatü vesselam? Mescide çıkartılan balgam. Çünkü eskiden mescitlerde böyle halı yoktu. İnsanların balgamı geldiği zaman ne yapıyorlardı? Balgamı çıkartıp, tükürüp yerler çakıl, taş, toprak oraya atıyorlar. Üstünü örtüyorlardı, gömüyorlardı yani. Toprağın altına saklamış oluyorlardı. Şimdi biz buradan ne anlayacağız? Yani mescidi kirletmemek. Mescitte insanlara, müminlere eziyet verecek şeylere ne yapmamak? Sebebiyet vermemek. Eğer verilirse bunun da Allah katında senin aleyhine yazılan bir günah olduğunu bilmen gerekiyor. Dördüncü hadis, yine Ebu Zer, radıyallahu anh. Diyor ki, enne nasen kalu ya sabeler Sahabeler geliyor aleyhissalatü vesselam. Diyorlar ki, ya Resulallah zehebe ehlud-du bil ucur. Ey Allah'ın Resulü. Zenginler. Tabi fakir sahabeler geliyor. Diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü. Zenginler bütün sevapları topladılar. Bize bir şey kalmadı manasında. Burada bir gıpta var. Yani diyorlar ki, bunlar hem zengin Paraları var. Paralarıyla sadaka veriyorlar. Tasadduk ediyorlar. Allah yolunda hayır işliyorlar. Hem de bizim kıldığımız namazı kılıyorlar. Bizim tuttuğumuz orucu tutuyorlar. Bizim miskinlerin garibanların. Değil mi? Ama bunlar bize artı olarak, bizden fazla olarak bir de ne yapıyorlar? Paralar olduğu için zekat verip sadaka veriyorlar. Yani diyorlar ki zenginler sevapları, ecirleri kaptılar. Ey Allah'ın Resulü. Böyle bir hayır yolunda yarış var sahabeler diyor ki Yusalluuna veya sumuuna kemanasum. Bizim gibi oruç, bizim kıldığımız namazı kılıyorlar, bizim tuttuğumuz orucu tutuyorlar. Veya tasadduuna bir fudulü emvalehim. Paralarından, mallarından, arta kalanlarıyla da Allah yolunda harcıyorlar. "Qal evveli se cadja ala Allahu l-kum maat bihi. Peygamberimiz de fakirlerin gönüllerini alıyor, onlara demiyor yani artık Tabii sonunda öyle diyor da. Başında diyor ki yani allah Teala sizin de sadaka vereceğiniz bazı ameller size verdi. Onları yapabilirsiniz. İnne bi kulli tesbihatin sadaka. Her Subhanallah demeniz bir sadakadır. Ve kulle tekbiratin sadaka. Allahu Ekber demeniz bir sadakadır. Ve kulle tahmidetin sadaka. Elhamdülillah demeniz bir sadakadır. Ve kulle tehliletin sadaka. La ilahe illallah demeniz sadakadır ve emr bin megrufi sadaka ve nahiun an almunker sadaka. Şeyt Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ve fi budu ahdikum sadaka. Sizlerden birisinin diyor hanımıyla akşam bin cinsel ilişkiye girmesi uyuması sadakadır. Tabi sabah şaşırıyor. Diyor ki, "Kâlû ya Rasûlullah, aeti ahduna şehvete ve yâkûnû lahu fiha acir." Yani bizlerden birisinin hem şehveti geliyor şehvetini gideriyor hanımıyla. Bunda da yani sevap mı var? Bunda da ecir mi var? Bu nasıl olacak yani? Böyle yani bu kadar da yani Allah'ın fazlı bu kadar geniş. Öyle mi ey Allah'ın Resulü diyorlar. Şaşırıyorlar buna yani. En son hayra, en son kendilerine verilecek sevaba şaşırıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam burada diyor ki, onlara şöyle bir cevap veriyor, kıyas kullanarak. İlim Mehli de bu hadisi Kıyas bahsinde delil olarak getiriyor. Diyorlar ki, yani kıyasın edillahi şer'i eden olduğunun bir delili de budur. Aleyhisselam vesselam diyor ki hemen kıyas yapıyor. Yani insanın hanımıyla, helali olan, nikahı altındaki hanımıyla uyumasından insan niçin sevap alır? Onlara sahabeler anlatacak. Bunu nasıl anlatıyor? Kıyas kullanarak. Diyor ki, nasıl ki bir kimse şehvetini haram olan bir kadınla giderse, Nikahlısı olmayan yani. Yabancı bir kadınla şehvetini gidermiş olsa ona günah oluyor mu? Sahabelere soruyor. Ne yaptı şimdi burada? Helal insanın helaliyle helal olan hanımıyla, nikahlı olan hanımıyla ilişkisinin sevap sonucunu neye bina etti? Kişinin nikahı olmayan, nikahı altında olmayan kimseyle ilişkiye girdiğinde günah yazılmasına bina etti. Şayet orada günah varsa Burada da ne olur diyor Aleyhisselatü Vesselam? Sevap olur. Onu buna ne yapmış oldu? Kıyas, kıyas etmiş oldu. Buna fıkıh alimleri diyor ki, kıyasul aks. Tersinden kıyas etmek. Yani bakın İslam'ın, Allah-u Teala'nın dedik ya, hayır yolları o kadar geniş ki. Tek bir tane değil yani. Bu Allah'ın bir lutfu, iman edenlere bir nimeti. فَكَذَٰلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٍ işte kişi o şehvetini helale, helal yollardan giderirse, nasıl haramla giderene günah varsa, helal ile giderene de sahabı vardır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Tabi bazı rivayetlerde sahabeler yine geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Yine diyorlar böyle böyle oldu ey Allah'ın Resulü. Zenginler de öğrendiler bunu. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah temey. Onlar da yani ne yapıyorlar? Yine bize eş bu konuda eşler, bizden fazlalıkları, paralarıyla sadaka, tasadduk ediyor. Aleyhisselatü Vesselam da en sonunda diyor ki ve فَضُّ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ Yani Bu allah Teala'nın bir neyidir? <gülüyor> Lütfudur, fazladır. <gülüyor> Onlara para vermiş, zenginlik vermiş. Bunu Allah dilediğine verir. Yani siz, size gösterdiğim bu ibadetlerle meşgul olun. Allah'a tevekkül edin. <gülüyor> Beşinci hadiste Yine Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Kale kale li en nebi kale lin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la tahkirenne minel ma'rufi şey'en Yani yapacağın iyilik her ne olursa olsun o iyiliği küçük görme diyor. Aleyhisselatü vesselam sahabeye. Velev en telleqa akhâke bi vejhin talik Velev ki diyor kardeşinin yüzüne güleç bir yüzle çıksan bile iyilik yapacaksan yap. Yani yapacak hiçbir şeyin yok. O anda kardeşinin yüzüne gülmen, tebessüm etmen, güleş yüzlü olman nedir arkadaşlar? Bir sadakadır. Altıncı hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor bu hadisi. Kale Resulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem kullu sulama minen nâs aleyhi sadaka. Deminki hadise benziyor. İnsanlardan diyor, insanların vücudunda olan her mafsal, her eklem üzerine bir sadaka gerekir. Bir sadaka düşer. Kulle yevmin tatlu'u fihi şems. Yani güneşin doğduğu her gün sen bu sadakayı vermek ne değilsin, sorumlusun. Bu sadaka senden isteniyor. Tabi aleyhisselatü vesselam diyor ki ta'dilu beynel ifneyni sadaka. İki kişi arasında hükmedip adaletle hükmedersen bu bir sadakadır. Ve Tuğay Nuracu Lafiği yolda gördüğüm bir adama bineyi konusunda bineyinde yardım etmen sadakadır. Adamın araba şu anda yani artık şehirde yaşıyoruz memlekette yani belki köyde kasabada insanlar hala at deve tarzı şeyler kullanıyordur birçok yerlerde ama şehir merkezlerinde büyük şehirlerde artık ne var bunların yerine arabalar var. Kişi yolda kalmış kimseye diyor yardım etmen sadakadır. Fetahmilehu aleha adam aracına binemiyor. Onu aracına bindiriyorsun, arkadan ittiriyorsun. Bu bir sadakadır. Ev terfa'ulehu aleha meta'ahu sadaka. Ya adam bineğine kamyonuna yük yükleyecek. Bir ucundan tut abi şunu atalım diyor. Sen elini koyuyorsun, yardım ediyorsun. Bu bir sadakadır. kelime tutta tayyibe sadaka. Güzel söz sadakadır. <badges>. Güzel söz sadakadır. Ve bi kulli hutvatin tamshiya ila's sadaka. <gülüyor> Namaza giderken atmış olduğun her adım sadaka. Düşün. İş yerinden çıktın, camiye gidiyorsun. Az sonra gelecek bir sahabe Benû Seleme, beni Seleme kabilesinin insanları Ensar'dan Benî Seleme halkı Seleme oğulları peygamberin mescidi uzak diye mescidin yanına bir yere taşınmaya çalışıyorlar. Orada bir arazi bulunuyor. Hani günümüzde de derler ya böyle Uygun bir şey yakalıyor, yakalıyorlar. Diyorlar ki gelelim de mescidin yanında olalım. Camiye yakından gidip geliriz. Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki yerinizde kalın Beni Seleme. Uzaktasınız ama attığınız adımlar her adım bir sadaka diyor. Sizin için yazılıyor. Sadaka olarak yazılıyor. Yani Kardasın. Namaza gidiyorsun. Yani ezan okundu. Camiden çıktın. Farz olan bir şeyi yerine getireceksin. Her attığın adımda bir ne var? Sadaka var. Va tömetü'l sadaka. Yoldan kaldırdığın insanlara engel olan bir taş olur. Herhangi başka bir şey olur o nedir? Bunların hepsi birer sadakadır. Yani görüyorsunuz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bizlere neyi emrediyor? Yani gönül zenginliğini emrediyor. Yani bencilliği bir kenara bırakın diyor Aleyhissalatu vesselam. Kardeşine yardım et. Yardımcı ol. Onun hizmetinde bulun. Bineyine bindir. Binemiyorsa. Yükünü koyamıyorsa tut yükünü taşı. Senden bir emanete, senden bir e, ödünç, mala ihtiyaç varsa ona ver. Az sonra hadislerde gelecek. Bunların hepsi belki dünyevi karşılığı yok ama ukurevi karşılığı olan şeyler. Her biri senin adına yazılmış birer sadaka. i̇mam muslimin rivayet etmiş olduğu lafızda ise Ayşe radıyallahu anha'nın rivayet Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet etmiş olduğu lafızda ise diyor ki Ayşe radıyallahu anha Kale, kale Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu İnnehu huliga kullu insanin min beni Adem ala sittine ve selathimi et mafsal Beni Adem Ademoğlu yani insanoğlu 360 tane neden yaratılmıştır diyor Aleyhisselatü Mafsaldan, eklemden yaratılmıştır. Ama bugün modern tıpta buna yakın bir şey söylüyorlar. Yani 360 değil de 320 mi diyorlar? Bir doktor arkadaşımız vardı onunla konuşmuştuk. Bununla o hadis, bu hadis ile bu vakranın birbirine ters düşmesi mümkün değil. Yani bugün eklemleri tıpsa saydığı zaman 320 çıkabilir. Peygamber 360 diyor. Nasıl anlayacağız bunu? Hangisini yalancı çıkaracağız? Veyahut da her ikisi de doğru olabilir mi bu konuda? Ben şöyle bir haber okumuştum. Diyorlar ki, yani bundan yıllar, yüzyıllar önce insanlarda bulunan iskeletlerden bakıldığında insanlarda yaklaşık 50'ye yakın diş olduğu söyleniyor. 50'ye yakın insanların dişi varmış daha önceden. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Allah razı Aleykümselam. <gülüyor> Ama zaman geçtikçe insan biyolojisi, insan vücudu ne yapıyor? Değişime uğrayarak vücudundan bazı şeyler eksiliyor. Hatta bu haberden sonra bu haberden sonra aleykümselam ve Allah Aleyküm. Daha güncel bir haber okudum. Diyorlar ki bu modern çağda işte çelik tencerelerin, düdüklü tencerelerin kullanılmasından sonra pişirilen etlerin, pişirilen yemeklerin haddinden fazla yumuşatılmasından dolayı artık insanlarda ne yapmaya başladı? Azı dişleri zayıflamaya başladı. Çünkü çalışmadığı için yeterince bu dişler ne yapıyor? Zayıflıyor. Yani pişmemiş, tam pişmemiş, düdüklü tencerede tam yumuşamamış kuru fasulyeyi çiğnemeye çalışan bir azı dişi lokum gibi olan kuru fasulyeyi yiyen azı dişi ne olmaz? Bir olmaz. Birisi daha güçlüdür, birisi daha güçsüzdür. Hatta bilim adamları diyorlar ki belli birkaç sene sonra 32'den dişler 30'a düşecek. Yani demek ki ne olabilir? Aleyhisselatü Vesselam burada 360 tane eklem söylemiş ama bugün modern tıp bunu 320 söylüyor. Evet o dönemden bu döneme ne yapmış olabilir? Eksik. Eksik. Azalma olabilir. Adem aleyhisselam 60 zira yaratılmış. 60 arşın yaratılmış. Her geçen gün bu ne yapılıyor? Azalıyor. Yani onun için kalkıp bir bilim adamı bu hadisten yola çıkarak Ya kardeşim yani çöldeki adam Bedevilerin arasından çıkmış gelmiş bir adam 60 uydurmuş 360 tane Bak modern tıp 320 tane diyor. Diyebilir. İmanı olmayan kalbinde hastalık olan. Ama bunun cevabı da Aslında baktığınız zaman var. İşte bu 360 tane Mafsal 360 tane eklem için bizim sadaka vermemiz gerekiyor. Aleyhisselam böyle söyledi. Güneşin doğduğu her gün bu sadakayı ver vermelisin. Femen kibr Allaha ve hamid Allaha ve hella Allaha ve sabb Allaha ve estağfur Allaha ve azal hajran an an tarikin nasi, ou shukta ou azman an tarikin nasi, ou amar bimarufin, ou nha an munkerin. Aded 60 ve 300 Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kim? Allah-u Ekber der, Elhamdülillah der, La ilahe illallah der, Subhanallah der, Estağfirullah der. Yoldaki insanlara engel olan taşı yahut dikeni kaldırır, yahut yolun üstlerine atılmış kemik onu atar yolun kenarına çekerse, Yahut emri bil marufta bulunur, nehyi anil münkerde bulunursa ve bununla 360'ı bulursa diyor aleyhissalatü vesselam kendini kendi nefsini ateşten uzaklaştırmıştır diyor aleyhissalatü vesselam. Yani sen ne yapmış oluyorsun? 360 tane sayacaksın günde. subhanallah elhamdülillah. Her gün bunu saymak mümkün mü? Değil. Özel bir muhasebeci tutman lazım kendine. Ama az önce müjdeyi verdik aleyhissalatü vesselam. Bize müjdeyi verdi. Ne dedi? Kim hatırlıyor evet. müjdeyi? Hep Kim de kalkıp İki rekat duha namazı kılarsa bu sayılanların hepsinin yerine bedeldir geçer. Yine e, Ebu Horayra'dan rivayet olan hadis-i şerif'te Aleyhisselam dedi ki: "Men gada ila'l-mescidi aw raha, a'adda Allahu lehu fi'l-cenneti nuzulan kullama gada aw Kim sabah erkenden camiye gider? Yani sabah namazı kastediliyor. Ya hut kim Öğlenden sonra diyor İli İl Yani ikinde olur, akşam olur, olur, camiye giderse camiye gittiğinde, her gidip geldiğinde Allah katında ona diyor ne hazırlanır? Bir ziyafet hazırlanır. ikram Muzulen kullemâ gada evrâh. Allah katında bir ne vardır? ikram vardır. Ona. Hazırlanıyor sürekli. Ama yerinde oturan, evinde oturan, camiye gitmeyen bundan mahrum. Tabi bu çağda, modern çağda İnsanların neden mahrum olup neden mahrum olmadıklarını anlamaları biraz zor oluyor yani. İşte namaza giden de cahil olduğu için neyi kazandığını bilmiyor. Gitmeyen de cahil olduğu için neleri kaybettiğini bilmiyor. Bunlar çok önemli. Yani insanların bu hadisleri çok okumaları lazım. Çünkü nefis, iman öyle bir şey ki azalır ve eksilir. Değil mi? Kimi zaman yani iman coşar. Estağfurullah dersin, zikir çekersin, gece kalkıp namaz kılarsın, yarın perşembe dersin, oruç tutarsın. Kimi zamanda bakmışsın ki aylar yıllar geçmiş gece namazı yok. Aylar yıllar geçmiş Kur'an okumamışsın. Aylar yıllar geçmiş. Seni salih amele teşvik edecek dinamikler olmazsa yerinde sayarsın. O yüzden bu kitap çok önemli bir kitap. Terhib ve Terhib kitabı. Terhib seni hayra teşvik eden. terhip, terhip, kötülüklerden alıkoyan, korkutan demek. Yani bu hadisler evlerde okunması lazım. ailenin oku, çoluğunla çocuğunu oku. Ha, biz burayı okuduk. Da okumaya gerek yok. Değil mi? Bir daha. Tekrar tekrar oku. Yine Ebu Hureyra'dan rivayet olan hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> Ya nisa'il muslimat la tahkiran necağraten licağratun câ licağratiha ve lev firsan shat. Ey kadın Müslümanlar. Aleyhisselatü Vesselam kadın Müslümanlara sesleniyor. Sakın ha diyor komşunuza vermek istediğiniz kuzu, koyun, bacağı olsa bile yani iyilik olarak Pişirip ya da pişirmeden, yani üzerinde eti olmayan, kemikten fazla, kemikten başka böyle etin olmadığı, hayvan bacağı olsa bile bunu verin. Bunu küçük görmeyin diyor nehsat <gülüyor> Bu çok önemli. Yani <gülüyor> komşunun komşuya ikram etmesi, insanın evinde misafir ağırlaması, misafire ikram etmesi, Allah'a iman etmenin, ahirete iman etmenin özelliklerinden, belirtilerinden bir tanesi. Ama şimdi öyle bir hale gelinmiş ki insanlar ne evine misafir almayı istiyor ne bundan hoşnut oluyor ne de şeyler yapıp gönderdiği zaman komşusuna göndermekten hoşnut oluyor. Ne derler? Ve hatta insanların kendi aralarında konuştuğunu duyuyorsunuz. Abi bize ne göndermiş? Bu da gönderilir mi? Böyle karşılamamak lazım. Yani ben size geçen anlattım. Yani Kuveyt'ten dönerken baktım ki insanlar şeyler vermeye çalışıyorlar. İşte kimisi Küçük çocuklara, kızlara toka almış, onu koymuş çantaya, onu gönderiyor. Kimisi tarak koymuş. Kimisi küçük ayna koymuş. Yani böyle ufak şeyler. Cahil bir insan olsan dersin ki, yani bu ne kardeşim? Evet, ama bu hadisleri bil, bilirsen, ha, dersin ki bak aleyhissalatü ne diyor? Yani hayvanın, kurbanın, o kuru hani kurban yeni, kurban bayramını yeni geçirdik değil mi? Biliyorsunuz kurban kesilmiştir, bacakları kesilir, ne yapılır onlar direkt kuyuya atılır, gömülür. Değersiz bir şeydir. Yani... Verebileceksen, elinde bir şey yoksa, bunu veriyorsan, bunu da ver, bunu küçük görme diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evine birisi gelmiş, ikram et. Komşuna ikram et. Evinde misafiri ağırla. Bu berekettir, bu sadakadır. Bu çok önemli bir şey. Dokuzuncu hadis, yine Ebu Hureyre radiyallahu rivayet ediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, El-İmanu du'un ve sebu'une şube. Deminki hadiste Arapça öğrencilerine söylüyorum. Ve fî budd'i ahadukum. Yani B, DAT ve aynı harfi. <gülüyor> Yazılışı aynı. Okunuşu farklı. iki kelime var. Birisi BUDU, birisi BIDU. B, DAT AYİN. Yine B, DAT AYİN. Birisi B harfi, ilk harfi DAMME ile okunuyor. BUDU'I. Ve Fİ BUDU'I ahadikum. Diğeri ise bakın. Hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. BİD'U. B'yi birisini de kesre okuyor, birisinde de DAMME okuyor. Yazılış aynı. Mana farklı ama deminden neydi? Sizlerden birisinin hanımıyla yatması, cinsel ilişkiye girmesi manasında kullanılan bodu'i ahadikum. Burada ise küsür manasında bir o. İman 70 küsürdür. Yahut 60 küsürdür diyor ayet. Yani imanın şubeleri var. İman tek bir başına namaz, tek bir başına oruç değil. Şube şube. Faafdaluha, qaulu la ilahe illallah. İmanın en affalı Hangisi? La İlahe demek ama nasıl demek bunu? Önce manasını bilerek. Yani papağan gibi bilgisayar da söylüyor bugün. La İlahe İllallah. Sesini kaydettir. Sabahtan akşama kadar sana bilgisayar La İlahe desin. Papa'na öğret. La İlahe İllallah desin. Ama önce manasını bileceksin. Şimdi toplumda insanlara soruyorsun. Kelime-i Şahadet nedir? Kelime-i Tevhid nedir? Bunun ikisinin arasındaki farkı bilmiyor. Kelime-i Tevhidin manası nedir? Bunun hangi manaya geldiğini ona neleri getirip ondan neleri götürmesi gerektiğini, ona neleri yasakladığını bilmiyor. İşte bunu bilerek söylemek en eftal olanı. İnsanın söylemesi gerekli olan da bu. Kişi mümin yapacak olan, iman dairesine sokacak olan da bu. فَاَفْطَلُهَا قَوْلُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَدْنَاهَا Yani bu şu şubelerin, iman şubelerinin en ufak gibi gözükeni, En ufağına ney? Imaatatul Ede anıttarik yoldan taşı kaldırmak yoldan insanlara eziyet verecek olan evet. dikeni taşı herhangi bir şeyi insanların yolundan kaldırmak vel haya o şu beton mineral iman haya imanın bir nedir şubesidir yani haya önemlidir arkadaşlar insanın hayalı olması lazım Aleyhisselatü Vesselam evinde kalmış evinde bekleyen bakire kızdan daha çok hayalıydı diyor sahabeler. Ali hakkında bu hal i Müslim rivayet ediyor. Kana ekseru hayaan min azrai fi khidriha. Çadırında, evinde, odasında, hareminde oturan, bekleyen bakire kızdan daha hayalıydı. Ama hak konusu olunca, insanın hakkı beyan etmesi gerektiği zaman burada hayanın yeri yok. allah Teala da ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Wallahu la yestahi binel haq. allah Teala hakkı beyan etmekten, hakkı söylemekten ne yapmaz? Haya etmez. Yani müminler de öyle. Hakkı beyan edeceksin, Abi bana kırılır. Şimdi ben bunun şirk olduğunu söylersem gocanabilir. Ya, yanlış anlayabilir beni. Yok arkadaşlar. Hakkı beyan etmede utangaçlık, haya yok. Hayal güzel ahlakta. 10. hadis yine Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Beyne raculun yemsi bi tariqin ishtadda alayhi al-ats." bir adam seyir halindeyken yolda yürürken son derece susamıştı. Yani susuzlukta öyle bir hale ulaşmıştı ki dolaşıyor, kendine su arıyor. Fevecede bi'iran fenezala biha, fenezala fiha fe şeriba. Bir kuyudan gelip Kuyunun içine iniyor. Oradan su içiyor. <gülüyor> Kuyudan suyu içip kendi susuzluğunu giderince bir de bakıyor ki bu adam susuzluktan dili çıkmış. Çamur gibi olan yani çiğ yağmış. Yaş toprağı. Ne yapıyor hayvan? Köpek. Yiyor ki, o topraktaki ne yapsın? O rutubeti diline değdirsin. susuzluğuna bir nevi, bir nebze gidersin. Yani köpek artık helak olacak, ölecek. Böyle bir köpekle karşılaşıyor bu adam. Az önce kendisi de neydi? Bu haldeydi. فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذ۪ي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي Benim az önce yaşadığım susuzluğun aynısını bu köpek şimdi ne yapıyor? Yaşıyor. Zirveye ulaşmış. Susuzlukta zirveye ulaşmış. Böyle dilini ne yapıyor? Çıkartıyor. Soluyor. Susuzluktan soluyor. فَنَزَلَ الْبِعْرَفَ مَا لَا خُفَّهُ مَا Yenden kuyuya inip, tekrardan kuyuya iniyor. Bu sefer köpek için iniyor kuyuya. Ayağındaki mest, ayağına giymiş olduğu mestleri Çıkararak içine ne dolduruyor? Su dolduruyor. Ağzına alıp Kuyudan ne yapıyor? Mesle ağzına koyup Kuyudan yukarı tırmanıyor, yukarı çıkıyor. Hatta rakiye feseqel kelb Köpeğe gidiyor, suyu içiriyor. Feşekerallahu lehu fegâferaleh allah Teala onun, bu adamın yapmış olduğu bu amele Ne yapıyor arkadaşlar? Teşekkür ediyor, onu kabul ediyor. <gâferale> Ve allah Teala bu ameline mukabil onun günahlarını affediyor. Kalu <gâlu> ya Resulallah, innelenâ fil behâimi Ecrân, sahabelerine soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, yani tamam insanları anladık, insanlara iyilik yapalım. Yani, hayvanlara da yapmış olduğumuz iyiliklerde aldığımız bir ecir, bir sevap var mı yani? Sevap alıyor muyuz? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, fekal Fikulli kebidin ratbetin ecrun. Neydi kebit? Geçen Arapça dersinde soruyordunuz arkadaşlar. Kebit neydi kebit? Ciğer. Bravo. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Her yaş ciğer. Ne demek yaş ciğer? Sulanmış. Canlı. Yani artık sulanmış, suyu içmiş. Sulanmış. Hayat belirtileri var. Diyor. Her yaş ciğer sahibi... Ne yapmış olduğunuz iyilikte bir ne vardır, sadaka, sadaka vardır, ecir vardır, sıvap vardır. Ya bu hayvan bile olsa. Bu hadisin Buhari'deki rivayeti ise şöyle: feşeker kerallahu fe Allah onun bu ameline şükretti. Allah onun bu amelini övdü. onun günahlarını affetti ve adkhaluhul ve onu cennetine koydu." Bakın ne kadar küçük bir amel. İnsan yani Allah'ın lütfunun genişliği o kadar diyor ki. Bilemez hangi ameliyle o küçük zannettiği aleyhissalatü vesselam onun için diyor. Yapacağınız iyiliği küçük görmeyin. <gülüyor> yani belki sen çok küçük bir şey görüyorsun ama evindeki o hayvanın etsiz olan kemikli tarafını vermen karşılığında çok büyük mükafatlar elde edebilirsin. Tabii bundan da şu anlaşılmasın yani eti do dolabayın bir sene boyunca onu yiyin <gülüyor> fakire de o Koyunun bacağını kemikli, etsiz bacağını verin manası anlaşılmaz. <gülüyor> Olabilir. Belki bazı insanlar buradan da kendine bir hisse çıkarabilir. Buhari ve Müslim rivayetinde ise şöyle bir rivayet var yine, yani, başka bir rivayet. Bainama kelbun yutifu bi rakiyetin. Bir köpek, bir kel, bir hayvan köpek susuzluktan kendine su arıyor, kuyu arıyor. Kad kad yaqtuluhu yani al-atash. Ana Susuzluk onu öldürecek haldeyken. Artık helak olacak, mahvolacak, susuzluktan çatlayacak hayvan. İz ra'athu bagiyun min bagaya beni İsrail. İsrail oğullarından bir fahişe kadın. Bir de bakıyor ki böyle kendini susuzluktan çatlatacak, çatlayacak bir hayvan görüyor. Feneza'at <gülüyor> mu'kahâ. Kadın ayağındaki mestini, ayakkabısını çıkartıyor. Fesakat lehu O da kuyu inip giymiş olduğu o ayakkabıya suyu doldurup kuyudan yukarı tırmanıyor. Fesakat hu. Çıkıp hayvanı ne yapıyor? Suluyor. Hayvanın susuzluğunu gideriyor. Faghfiraleha bihi. Aleyhisselat bakın haber veriyor. Allah'tan haber veriyor. Allah Teala'nın haberi bu. Faghfiraleha bihi. Kadın bu ameli sebebiyle affolunuyor. Allah onu bu ameli sebebiyle affediyor. Bu çok önemli bir husus dedik ya. Yani iman olduktan sonra, imanın aslı olduktan sonra, kişi imanın tahkik ettikten sonra günahlar işleyebilir. Bu ayrı bir şey. Biz demiyoruz yani e, bazılarının Nurcen'in dediği gibi günahlar imanına yapmaz zarar vermez yahut da etkilemez. Hayır, günahlar imanı etkiler. İman azalır da ne yapar da? <gülüyor> Artar da. Ama kişinin işlemiş olduğu günahtan dolayı imanını olmaz. Ondan çıkmaz. İşlemiş olduğu günahtan dolayı kişinin imanı ondan çıkmaz. El-Usned'e velcemaat demiştir ki ameller imandandır. Değil mi? Ameller imandandır. Artar ve eksilir. Mırciye'nin dediği gibi iman sadece kalp ile ne yapmak değildir? Tasdik etmek değildir. Kalp ile tasdiktir. Dil ile kalp ile tasdik ve ikrardır. Dil ile söylemektir. Azarlarla da amel evet. etmektir. Bu amellerden bazıları vardır ki kişi onun terkiyle ne yapabilir? Dinden çıkar. <gülüyor> bazıları da vardır ki imanını zedeler. Bunların her birini aynı kategoride ne yapamayız? Değerlendiremeyiz. Ama bugün bazı zihniyet sahipleri, bütün günahları aynı kategoride değerlendirmiyorlar. Evet ama bazı günahları ne yapıyorlar? Belli bir kategoriye sokup, onun üzerinden insanları dine sokup, onun üzerinden insanları dinden, Allah'ın dininden çıkarıyorlar. Yani bakıyorsun ki geçen derste de söylemiştik. İtaat meselesi vardı. İtikadi itaat, fiili itaat vardı. Yani adamın itikadı ile itaat etmesi var. Mesela dese ki ve itikad etse ki falanca kişinin helali haram, haramı da helal yapmaya yetkisi vardır. Buna inansa. Velev ki o haram helal olan bir şeyi haram kılma konusunda ona itaat etmese bile fiili olarak bu itikadından dolayı o kimse ne olur? Kafir olur. olur. Abi insan buna inanmayıp bir insanın Yapmış olduğu günahında, masiyetinde ona itaat ederse, dedi ki ona sakalını kes, dedi ki ona Allah'ın hükümleriyle hükmetme. Bunun günah olduğunu biliyor, masiyet olduğunu biliyor ve bu masiyeti olduğunu bilerek bildiği halde bu günaha giriyor. Bunun hükmüne günahkar oluyor. Yani bu, bu, bu da itaat, bu da itaat. Ama farklı itaat bunlar değil mi? Bunları ayırmak lazım. Bunları ayırmadıkları için bakıyorsun ki adam diyor ki işte örnek vermiştik. Fizlal Kur'an'da tefsirinde yazmış, Hud suresinde. Diyor ki, Kadınlar moda konusunda, işte Avrupa'daki modelistlere uyarak onların getirmiş olduğu kıyafetleri giyerler, onlara itaat ederse ne olmuşlardır, diyor. Dinden çıkmış müşrik olmuşlardır. Çünkü onlara itaat etmişlerdir. ehl Sünnet bunların hepsi, her birini ne yapmış? Yerli yerine koymuş. Yani Allah'ın indirdikleri hükmetle meselesi de böyle. Zina etmek de böyle, içki içmek de böyle. Bunların her birinin dinden çıkarıp çıkarmama meseleleri akide kitaplarında yazılı. İlim ehli bunları tavsiye etmiş, açıklamış. Nasıl ki mücerret olarak zina etti diye bir kimseyi Allah'ın dininden çıkarmıyorsak bu fiilinden dolayı, aynı şekilde mücerret olarak Allah'ın hükmüyle hükmetmediği için bu fiilinden dolayı direkt yöneticileri ne yapmıyoruz? Allah'ın dininden çıkarmıyoruz. Bundan her birinin tafsili ayrıntısı var. Babamızın 11. hadisi yine Ebu Hureyre, anh, diyor ki, "Anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennette bir adam görüyor, cennetle dolaşan bir kimse. "Yeteqallabu fil cenne" fi şecrete qata'aha min zahrit tarik. Cennete girme sebebi ne? Fi şeçaratin kataha min zahrit tarik yolun ortasındaki ağacı kesmesi yani insanlar engel olmuş ağacı kesmiş. Kâne tu el Müslimiyin yani Müslümanlara ezet veren bu ağacı yoldan ne yapmış kaldırmış. Bunun sebebi karşı, bunun sebebi olarak da bu adam cennete girmiş cennette dolaşıyor. Bu hadis de Sünnet ve Cemaatin şu anda cennetin ve ateşin var olduğu nun bir delili alayısıyla çünkü adamı görüyor şu anda adam o cennet bu adam cennette ne yapıyor? Dolaşıyor. Demek ki cennet şu anda var. Cennet şu anda var. Cehennem ateş şu anda var. Yazın hissetmiş olduğunuz o sıcaklık nereden gelen bir sıcaklık? Hadislerde cehennemin fokurdamasından inne şiddete'l harr min feyhi cehennem. Ateş yüksek ateş, yüksek sıcaklık. Havanın aşırı sıcak olması cehennemin neyindendir diyor, Sokurdamasından, kaynamasından. Sizler inanırız ki cennet ve cehennem şu anda, bak, ehli sünnet ve cemaatin inancı budur. Başka bir rivayette de Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: "Mera Rajul bi Gusni Shajaratin Ala Zahr Tariqin, la Hada Anil Muslimin, la Bir rivayette de. Bu adam şöyle diyor. Yolda dikenli bir dal görüyor. Diyor ki ben yolun ortasındaki Müslümanlara zarar veren bu dikenli dalı kaldıracağım, kenara atacağım diyor. Ve bu amelinden dolayı da udhilal cennete cennete giriyor. Bu ameli sebebiyle cennete giriyor. Ve fi rivayetin lehma Buhari ve müslümin rivayetinde beyne raculun yemsi bir tarik de gusun şovk yolda yürüyen bir adam yürürken yolda dikenli bir dal görüyor. Fa'aharahu o dikenli dalı kenara itiyor. Feşekere Allahu Allah onun bu amelini ne yapıyor? Övüyor. Feğafara Allah onun bu ameli sebebiyle onun günahını ne yapıyor? Affediyor, bağışlıyor. 12. hadiste "Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem" Men tavadza'a fa ahsenel vudu. Bakın hayır kapıları o kadar geniş ki. Yoldan taş almak. Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber demek. Hatta dedik ya kişinin hanımıyla <gülüyor> cinsi münasebette bulunması. Bunların hepsi hayır. Bunlardan bir tanesi de kişinin abdest alması. Fa ahsenel vudu. Ve güzelce abdest alması. Azalarını böyle tam anlamıyla suyu yedirerek şartlarını, vaciplerini, abdestin vaciplerini yerine getirerek. Feme'tel cum'ate. Kim diyor güzelce abdest alır. Sonra da cuma namazına gelir. Fesemaa. Hutbeyi dinler ve ensata ve susarsa. Şimdi bazılar var cumaya gidiyorsun. Konuşuyorlar böyle arkada. Ona bir şey anlatıyor, ona bir şey anlatıyor. Yani bütün haftanın sanki hesabını kitabını o cuma imam hutbeye çıktığında oraya saklamışlar Hatta bazı rivayetler var. Şeyh Albani gerçi bu hatta zayıf görüyor. Rivayette diyor ki: "Annemen yetekellemü yevmal cum'ati vel imamu yahtebu kemethalil himar yahmilu asfara." Yani imam hutbedeyken, cuma günü hutbedeyken konuşanlar kitap yüklü eşekler gibidir diyor neyse hatırlasam. Bir rivayette bu rivayet ama Şeyh Albani'nin zayıf gördüğü bir rivayet. Bazı alimler Hasan görüyorlar. Kim diyor Cuma günü güzel abdest alır. Ondan sonra imamın hutbesini dinler ve susar. İse غفر الله ما بينه وبين O Cuma'dan diğer Cuma'ya kadar onun günahları ve زيادة فلاحتي أيام ve üç gün. Yani Cuma'dan Cuma'ya bir de üstüne üç gün. Günahlar affolunur. Bakın namaza gidiyorsun, abdestini alıyorsun, hutbeyi dinliyorsun, susuyorsun. Verilen mükafat ne? Bu cumadan diğer cumaya günahlar. Hatta üç günde fazlasıyla yani on gün. Cumadan cumaya. Bir de üç gün, on gün. Günahları affolunur diyor. O iki, iki zaman diliminde işlenen günahlar affolunur. Hangi günahlar? Az sonra da gelecek. Küçük günahlar. Büyük günahlar işlenmedikçe yani büyük günahların tövbe ihtiyacı var. Nedir o büyük günahlar? Allah Teala'nın ve Resulü'nün lanet lanet ettiği yahut da cehennem azabıyla korkuttuğu yahut dünyada karşılığı had cezası olan günahlar. Yahut da küçük günahlara sürekli ne yapılması devam edilmesi ne yapıyor? Günahları büyük günah haline getiriyor. Bu tür günahlar özel bir tövbe ihtiyacı Gerek, yani gereklidir. Özel tövbe derken falanca şehre gidip falanca şeyhin attığı halata tutunmak değil. Yani o günahı ya işlediysen Allah'ım bu işlediğim günahı affeyle. Estağfirullah ve ile diyerek bu günahtan tövbe edersin. Tövbenin şartları var. Onları yerine getirsin. Neydir o tövbenin şartları? Kim hatırlıyor tövbenin şartlarını? Beş tane şart saymıştık tövbeyle. Yani. Neydi? Birincisi ihlas. Tövbenin şartı bunlar arkadaşlar. Beş şart. Ehli sünnette tövbenin beş tane şartı var. Ama tarikat ve tasavvufçularda Uykuya yatacaksın, kuluçkuya yatacaksın, rüya göreceksin, rüyadan kalkacaksın değil mi? ehl sünnette beş nedir o? İhlas. Tövben Allah için olacak. Seni kolundan tutup bir yerlere götürerek zorla tövbe ettirmeyecekler. Allah'a tövbe edeceksin. Falanca kişiye şahsa değil. İhlas. İkincisi? Nedim? Pişman olacaksın. Yani pişman olacaksın. Şundan bir cız edecek. Kalbin şöyle bir sızlayacak bugün işlediğinden dolayı. Yani dilinle estağfurullah. Yani. Allah affetsin. Güneşli. Ama kalbin hala gözün hala orada yani. O günahı arzuluyorsun, istiyorsun. Böyle tabi yok. Pişman. Evet. Üçüncüsü. Ne yapacaksın? Bir günahtan bir... o, o günahtan el efekt çekeceksin. Bir yaklaşmayacaksın. Pişman oldun ama hala devam ediyorsun. Yok. İklağ. Günahtan uzaklaşacaksın. Kaçacaksın oradan. Dördüncüsü bir daha dönmemeye azm edeceksin, karar vereceksin. Beşincisi, evet beşincisi kim söyleyecek? Efendim, Bu bu değil yani, bu da evet vakti, vakti çıkmadan tövben. Nedir onun vakti? Tövbenin vakti nedir? Bir genel vakti var, bir dar vakti var. Herkesin gırtlağı hırlayana kadar. Maalem yukarı gır. Tövbe kapısı, gırtlaktan ruhun çıkarken hırlamasına kadardır, diyor Aleyhisselat Vesem. Yani ruh gırtlağa gelmiş, çıkıyor, ölüyorsun. Allah beni affet falan derken, ruh çıktı. Böyle tövbe yok. Yahut güneş, batıdan doğmadan önce tövbe etme lazım. Bu beş tane şart var. Ehli Sünnet'te böyle beş tane şart var. Yani büyük günahlardan böyle tövbe edeceksin hatırladığın, hatırlamadığın büyük günahlardan tövbe edeceksin. Allah'ım affet diyeceksin. Bir de arada işlediğin neler var? Küçük günahlar varsa işte bu cumadan cumaya olan susarak dinlediğin hutbe ne yapıyor? Onların üstünü örtüyor o küçük günahlar. Üstü örtülüyor. Ve men hasa faqad laga. Tabii deminden söyledik. Eskiler camiden camilerde böyle bizim gibi alttan ısıtma yoktu. Halılar serilmemişti. Ama ona rağmen insanların namazlarına bakıyorsunuz, okuyorsunuz. Namaza duruyorlar aleyhissalatü vesselam. İlk rekatta Bakara'yı, ondan sonra Nisa'yı, ondan sonra Ali okuyor değil mi? Ayakta 500'e yakın okuyor. Rukyus'u da, secdesi de o kadar sürüyor. Yerde halı yok. İşte diyor ki aleyhissalatü vesselam Cuma'ya gelmiş. Cuma'da kim taşla oynarsa o taşlarla, çakıl taşlarıyla Şimdi ne var onun yerine adam cebinden tespini çıkartıyor, çık çık çık çık, cep telefonunu çıkartıyor veya halının tüyleriyle oynuyor böyle, değil mi? Ondan sonra farklı <gülüyor> farklı farklı farklı şeylerle meşgul oluyor. Kim diyor bunu yaparsa fakat laa, yani Allah Teala'nın bu ona vermiş olduğu mükafatını atmıştır, kaybetmiştir. Boş şeyle uğraşarak bu mükafatı elinden kaçırmıştır. Ne o mükafat? Bir cumadan diğer cumaya ve üzerine üç gün ekleyerek on gün ikisi arasındaki <gülüyor> diğer cuma küçük günahların neyi? başlanması? Peki bu hadiste başka bir fıkhi bir hüküm var. Fıkhi bir mesele var. Kim ona intibah edebildi? Kim onu dikkat edebildi acaba? Fıkhi bir mesele. Fıkhi bir mesele. Cuma namazıyla alakalı fıkhi bir mesele var. Yaparsak, Cuma namazı ile alakalı. Cuma namazına gelirken fıkhi bir mesele, abdest almakla alakalı bir mesele var. Abdestini Heh. orada alın Hayır. Biz Biz de de alınmaz. Alınmaz. Birisi bir şey dedi şey dininden. Yani Yok o değil. Gusül abdest al. Gusül kim dedi? Evet. Sen mi dediniz? Bizler daha önce ne demiştik? Aleyhisselam Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadisene diyor Gusl-u ee, cum'ati vacibun ala kulli muslim. Cuma namazı gusül almak her Müslüman kimseye nedir diyor Aleyhisselatü Gereklidir. Vacip de demek gereklidir. Bu sebeple birçok ilim ehli Cuma günü gusül almayı ne görüyor? Fars. Fars. Ne demek bu? Yani Cuma namazına gelmeden önce Gus alacaksın. Gusle edeceksin. Etmezsen gusül almazsan diyorlar ki Farz olduğu için sen ne yaptın? Günaha girdin. Peki bu hadis? Yani bu hadis bize şunu gösteriyor. Bu hadis bize namaz abdestinin cuma namazı için yeterli olabileceğini gösteriyor. Yani namaz abdesti alınırsa cuma kılınmaz diye bir şey yok. Ama kuldan istenen, kulun yapması gereken şey ne? Farz olan gusül. Hatta Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh Hutbede, Cuma günü hutbedeyken bakıyor ki Osman radıyallahu Allahan giriyor içeri, camiden mezcler içeri. Ona diyor ki niye geç kaldın yani nedir bu böyle, bu geç kalmanın sebebi nedir? Osman da diyor ki Vallahi ya Emir al-Mu'minin maazidu ala ma Yani abdest almaktan başka hiçbir şey yapmadım, abdestimi aldım hemen geldim. Yani namaz abdesti aldım geldim diyor Osman radıyallahu Allahan. Ömer radıyallahu anh da diyor ki vel vudu aydan yani hem geç kalıyorsun hem de kusül yok namaz abdestiyle geliyorsun. yani. Bu nedir? diye Osman radıyallahu anh ne yapıyor? Bir tevbih ediyor. Bir, ne var burada? Bir azar var yani. Bir azarlama var. Ve nebis sallallahu anh da sellem Ömer devamlı diyor ki İzâ ete ahadukumul cum'ate felyaghtesil Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sizden birisi Cuma'ya geldiğinde ne yapsın? Fel yaghtesil Gusul alsın yani Gusul abdesti alsın Biz bu fıkhî hükmü söylemiştik Cuma günü Gusul abdesti almak nedir arkadaşlar? Farızdır. Ama kimde almadı Taksir etti Bu da şu demek değil yani O zaman ben namaza gitmeyeyim Namaz benden düşmüştür demek Değil Namaz abdestini alıp gidersin. Ama sen bir farzı bu görüşe göre ne yapmış olursun? Terk etmiş olursun. Terk ettiğinden dolayı da günaha girmiş olursun. 13. hadisi de alalım. Ondan sonra geri kalan hadisleri önümüzdeki haftaya bırakalım. 13. hadiste aleyhisselatü vesselam diyor ki İzâ tavadda'al abdu el muslimu evil mu'minu. Mü'min ya da müslüman kul abdest alır ve غسل وجهه يزني كار. Haraca min vejhihi kullu hati'atin nazara ilayha bi aynihi ma'al ma'. alıp yüzünü yıkadığı zaman gözleriyle baktığı, gözleriyle işlediği günah o yıkadığı suyla birlikte ne var? Oradan gider. Yani günahın insanın yüzünde etkisi var arkadaşlar. Çok yani bariz ve bellidir. Namaz kılan bir adamla namaz kılmayan, takva sahibi olanla takva sahibi olmayan insanın yüzündeki nur bellidir. Aleyhisselam diyor ki, Müslüman kul, mümin kul abdest aldığında yüzünü yıkadığı zaman yıkadığı suyla yahut suyun son damlasıyla o gö gözüyle işlemiş olduğu günah diyor ondan ne var Düşünün abdest işlemi, abdest ibadeti müminin günde beş defa hemen hemen yaptığı, tekrarladığı bir ibadet. Her seferinde mümin kendini yeniliyor. Onun için akıllı olan kendini bu hayırdan ne yapmaz mahrum etmez. O ma aakhir Fa ida gassal yadii karej min yadii kulu khutiyeen kana batashat ha yadahu maal Ellerini yıkadığında mümin kol abdest alırken ellerini yıkadığında. Şimdi kafir de namaz kılmayan kimse de. Sonuçta eli zaman yıkıyor. Onun elinden dökülen, damlayan su da lavabodan kanalizasyona gidiyor. Mümininkisi de lavabodan kanalizasyona gidiyor. Ama birisi günahlarından arınmış olarak, temizlenmiş olarak o lavabonun yanından ayrılıyor. Temiz... Diğeri ise sadece bedeni temizliği elde etmiş oluyor. Yani abdeste iki temizlik var. Bir bedensel temizlik, vücudunu temizliyorsun. Bir de manevi temizlik var. Yani abdest alan bir adamın hissettiği o maneviyat, o duygu, o his ile o lavabonun başına geçip, ellerini sabunla yıkayıp ayrılan bir adamın hissi bir değildir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kişinin eliyle işlemiş olduğu hata, yıkamış, elini yıkamış olduğu suyla, ya, suyun son damlasıyla çıkar gider. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ قَرَجَتْ قُلُّ قَطِيَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءَ اَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءَ Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlemiş olduğu, ayaklarıyla gitmiş olduğu günaha gitmiş olduğu o günahlar ayaklarını yıkadığı suyla yahut suyun son damlasıyla gider, temizlenir, gider. Hatta yahruca nakiyyen minezzunup. Ta ki bu kul abdestin sonunda ayaklarını yıkadığı zaman hatta yahruca nakiyyen minezzunup. Günahlarından ne olmuş olur? Arınmış olur. Tertemiz olmuş olur günahlarından arınmanın, bakın Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya, tövbenin günahlardan arınmanın şeyleri belli arkadaşlar. Kimse ona buna şunu aldanıp bir yerlere giderek iyi bir şeyler yapıyorum zannıyla, tövbe ediyorum zannıyla daha büyük tehlikeli şeylere düşmesin. İnsanlar bugün mesafeler kilometrelerce yollar kat edip birilerinin ayağını öpmeye, dizini öpmeye, önünde ruku etmeye diyorlar. Bunun adını da tövbe diye isimlendirmişler ne bu yapılan şey tövbedir, ne de yapan kimse günahlarından arınır. Hatta bizatihi bu yaptığı şeylerle Allah muhafaza Allah'ın dininden olabilir, olur. Bu sebeple kişinin sakınması lazım. Tevhidi öğrenmesi lazım. İlim sahibi olması lazım. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. ve